Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi'ye devam ediyoruz. Murat Germen'le son sergisi üzerine konuşacağımızı söylemiştik. Az sonra onu dinleyeceğiz. Bir kısa girizgah yapayım. Mimar, sanatçı, akademisyen Murat Germen'in %5 başlığını taşıyan bu sergi Milli Resurans Galerisi'nde açıldı ve 26 Nisan'a kadar görmek mümkün. Su, toprak, hava işte bütün dört element aslında doğa diyelim kabaca üzerine kentten bakarak doğa odaklı bir konuşma yaptık. Şimdi Murat Germen'e ve bu sergiye bir kulak verelim. Birinizi azıcık da takip etmeye çalışan biri olarak sanki son iki iş serisinden sonra biraz daha oradaki deformasyonla birlikte Doğan'ın <gülüyor> kendisi <gülüyor> içerisinden bir geri çıkış Aslında böyle bir sürü şey denk geldi ee, serginin bu şekilde şekil, şekillenmesinde sanıyorum yani bir tanesi hakikaten uzunca bir süre kent üzerine <gülüyor> hep odaklandım durdum ki ben ona odaklanmaya devam edeceğim bu arada o bitmiş değil yani. <gülüyor> Şehir kaldığı sürece. Ha, tabii evet <gülüyor> ama hoş şey gibi gözüküyor yani kır artık tamamıyla böyle kitle tarım üretimi yapan şirketlerin eline kalacak gibi gözüküyor ve insanlar da bu mülksüzleştirme denilen Bunun... şeyin bir parçası aslında. İnsanlar da topraklarından koparılıp şehre tümüyle yerleşmeye başlayacaklar gibi gözüküyor ki zaten dünya nüfusunda. Sanıyorum 2008 yanlış hatırlamıyorsam böyle kent nüfusu kır nüfusunu geçti. Hmm. Ee, yani yüzde artık tam olarak bilmiyorum ama e, hani 50'yi geçti e, kent nüfusu. E, Türkiye'de durum daha da kötü aslında. Bile, e, yanlış bilmiyor isem %70 civarında şu anda kent nüfusu ve çok ciddi gittikçe de bu e, e, ara e, açılacak gibi gözüküyor evet, tam rakamları belki evet hakim değiliz ama bu son projelerde zaten e, kente doğru olan göçü çılgın bir şekilde destekliyor aynen aynen ve işin ilginç tarafı hani e, alt kent daha hani nüfusu daha az ve daha ikincil kentler sayabileceğimiz Hı. her ne kadar başkent olsa da Ankara işte e, İzmir Antalya Diyarbakır e, Adana falan Hı. gibi yerlere çekmek değil Zaten artık istapat doldurmuş iyice Taşma e, taşmak dinlemiyor. üzere olan bir şehre çekiyorsunuz bir de üstelik. Yani hani diğer şehirlere çekecekseniz bir nebze hiç olmazsa bir dağıtma yapılmış olacak. Ben mesela belki duaya geçmeden hani şu konuda aslında bir şey söylemek isterim. Okay. Belli bir süre Amerika'da yaşadım 5 sene hmm. kadar. Yani eğitim amacıyla tabii ki. Orada benim bir şehirci olarak, mimar olarak çok dikkatimi çeken şöyle bir konu oldu. Şimdi Amerika büyük bir ülke ve yaklaşık bir böyle dikdörtgen gibi alırsanız, hı hı. ufak tefek çıkıntılarını yok sayarak o dikdörtgenin köşeleri ve ortalarına doğru çeşitli merkezler ve alt merkezler var. Yani şöyle düşünün, mesela Doğu tarafında New York, Boston, Doğu'nun altına doğru işte Miami, Florida hı hı. falan. Sonra ortalara doğru işte bu orta batı Denver, Colorado gibi işte veya biraz daha alta doğru işte New Orleans gibi yerlerde. Onun biraz daha kuzeyine doğru Chicago yani dolayısıyla ortası da bayağı bir merkez içeren bir yer. Ondan sonra iyice batıya geçtiğinizde de Los Angeles, San Francisco, Oregon eyaletinin Portland şehri. Şimdi bunların hepsi aslında çeşitli merkezler yani... Mesela herkes yani tabii ki New York en çok bilineni ve hı hı. en yüklü e, nüfus olarak en yüklü yer fakat herkes New York'a gitmek zorunda hissetmiyor kendini. Ve hatta çeşitli tercihlere hitap eden şehirler var yani şöyle diyelim e, mesela daha çok doğa yakınında olmak istiyorsanız hı hı. Oregon müthiş doğası olan bir yer olduğu için Pardon Portland'a gidip orada yaşama imkanınız ve doğaya çok yakın olma ihtimaliniz var. Müzik özellikle de işte daha indie müzik peşindeyseniz Seattle'a gidilmesi gerektiği çok açık. Mesela ne bileyim ben daha böyle hani LGBT dostu bir şehirde yaşamak istiyorum diyorsanız San Francisco'ya gideceğiniz çok açık. Çünkü orasının en açık fikirli şehir olduğu hep söylenir. Ondan sonra ne bileyim ben işte şey kültür sanat ve diğer böyleki tasarım konularında bir şeyler yapmak istiyorsam o zaman işte New York'a gideceğim. Onun biraz daha belki daha az kalabalığını arıyorsam bir üniversite şehri arıyorsam Boston'a gideceğim. Yani deminden beri farkındaysanız bir sürü büyük var. şehir ve onların özelliklerini saymaya çalıştım. Yani mesela biz de böyle belli bir insan grubunu orada tutacak veya oraya çağıracak bir... Şehir yapılanması yok. Varsa yoksa İstanbul. Hı hı. Ee, yani İzmir bile o kadar İzmir güzel. bile insanlar çok şey yapıyorlar. Böyle hakir görüyorlar falan. Ki ben çok sevdiğim bir yerdir İzmir. Ee, ki önümüzdeki günlerde de bir dört günden oraya İzmir'i fotoğraflamak için gideceğim. Hı hı. Biz bundan bunu şey yapabilsek biraz bu yapıyı kırabilsek hı hı. daha insani ve belki bu sayede de çevresindeki doğaya daha iyi davranabilen şehirler kurma ihtimalimiz yükselir gibi geliyor bana. Ama ne yazık ki işte yani bunlar bana kalırsa büyük strateji gerektiren ve büyük zeka gerektiren şeyler değil. Bunlar zaten önünde örneği var. Hı hı. İyi örnekleri izlemek gibi bir niyetim varsa bakarsın iyi örneklere oradan çeşitli çıkarsamalar yapıp kendi ülkendeki şeylere, sorunlara uyarlarsın ve çözümünü bulursun ama niyet o değil burada. Niyet ve de yatırım e, aynen galiba. aynen yani mesela ne bileyim bana birisi dese ki herhangi bir hükümet dese ki ya ben bu hani Kanal İstanbul gibi saçma sapan hem doğaya hem bu şehre büyük bir ihanet olarak ortaya çıkacak bir proje yapmak yerine oraya harcanacak tüm parayı Doğu'ya, Güneydoğu'ya yatırmak ve Bakırı, mesela Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri haline getirmek gibi bir, bir projesi olsa ben hani ne kadar uyum varsa hepsini vermeye hazırım yani böyle bir projeye ama ne yazık ki de böyle bir şeyler duyamıyoruz yani. Hatta belki birçoğumuz oraya gidip ilk yaşayanlardan biri Ha Tabii mi? tabii aynen, aynen. Bir ara mesela şey de oldu. Mardin'de Artuklu <gülüyor> Üniversitesi'nde böyle bayağı güzel yapılanmalar olmaya başladı. Mimarlık bölümü kuruldu. İşte diğer bayağı orası bir önemli bir akademik merkez haline getirildi. Ve günün belli, haftanın belli günlerinde. Mardin'e gidip orada kalıp orada dersini verip sonra tekrar dönen insanlar tanıyorum ben yani bu mesela beni çok heyecanlandırmıştı yani bu demin kastettiğim o işte alt merkez yaratma da önemli bir adımdı bence ama sanıyorum şimdi eskisi kadar böyle bir iki orada bir sorunlar oldu galiba şu an tam detayını hatırlamıyorum biraz böyle tutucu bazı tepkiler verildi falan filan şu an galiba eskisi kadar Hareket, o hareketli değil anladığım kadarıyla. Yani oradan da hareketle doğaya belki geçebilirsek, yani bu arada deminki programda işte Akgün'le konuşurken mesela yani güzel bir soru geldi hani şimdi hani bir kent var bir tarafta bir de doğa var bir tarafta peki bunlar arasındaki linki nasıl kurabiliriz sorusu geldi. Ki akünün bu konuda bir şeyi vardı mesela su üzerine bir çalışmaysa bu kentin içindeki suyun varlığı üzerine bir şeyler yapılabilir mi falan diye. Bu bana çok güzel bir e, bundan sonra belki izlenecek e, yön itibariyle bir yol yapmış oldu. İzninizle bir parantez açıyor bu tabii, tabii, biz tabii. bu söyleşiyi yaparken az önce siz yani aslında salı günü tam su hakkına denk gelen saatte de bağlanıp telefon görüşmesi yapmıştınız zaten Akgün Hı -hı. İlhan da bu serginin %5 sergisinin e, Metnini, Kata, katalog, katalog yazısını, yazısını yazdı dört yazmış. sayfalık nefis bir yazı Dindirine çok teşekkür ediyor sunumda. aynen aynen kesinlikle su hakkı üzerine zaten bütün konuştuklarımızı daha büyük çerçevelerde özetleyen bir yazı ve, ve yani ben daha önce de bunu bir iki vesileyle söyledim burada da söylemek isterim yani e, e, su hakkının e, akünün su aktivistlerinin sonra bu e, heslere karşı e, direncin direnişin liderliğini ve organizasyonunu yürüten insanların yaptığı şeyler çok çok önemli ve hı hı. çok yani benim çok saygı duyduğum eylemler ve yaşam biçimleri benim burada yaptığım son ben bir büyük şehir çocuğuyum bu mücadeleye orada birebir kendi bedenimle katılmıyorum geçici bir süre oradaydım ve dolayısıyla şimdi geldim gene büyük şehirdeki yaşantıma devam ediyorum bu da böyle bir sergi olarak. Açıldı burada falan filan yani benim yaptığım onların yaptığın yanında çok çok küçük bir şey yani çok bunu hiç öyle mütevazı davranmak için söylemiyorum inanarak söylüyorum ama gerek Akgün olsun gerek diğer bazı aktivistler olsun onların söylediği şöyle bir şey var yani tamam peki eyvallah ama işte senin de sonuç itibariyle ulaşabileceğin büyükçe bir çevre var. Hı -hı. Ee, hani e, sen sergi açtığın zaman ilgi duyulabilme ihtimali yüksek. E, dolayısıyla bu konuyu gündeme getirmem bizim için çok değerli dediler. E, yani biraz onunla <gülüyor> avınıyorum. Onun ötesinde sonuç itibariyle e, bunun sürdürülebilirliği sanıyorum o aşamada daha önemli. Yani hı -hı. E, zaten gidemediğim bazı yerler oldu. Ama ee, siz de hı -hı. şimdi mütevazilik etmek istemiyorum dediniz ama bir... Burada yanılmıyorsam 8-9 şehir var ee, ya da abartmanı var. Var, fena bilmiyorum. değil. Ve sayısı yani. çok da önemli değil ama oraya gidip orada görmek ve onu buraya getirmek isteğiniz de çok kıymetli. Hı hı hı hı. Yok yani hani tamam evet yani bir, bir, bir, bir sonuç itibariyle hı hı. bir işe yani insanların kafasında hani bir yer edecek arada hatırlayacakları bir şeye dönüşebilecekse ne mutlu. Şimdi mesela lise ve ortaokullar gelecek ziyarete ve benim olamadığım günlerde ak gün benim olduğum günlerde de ben bu süreç nedir hani su neden bu kadar önemli biz neden bu konuya birazcık hani ilgi göstermeliyiz hatta birazdan öte iyice ilgi göstermeliyiz bu konuyu aktarabilme şansımız olacak bir de geçenlerde Nihal Erturan bir söyleşi yaptık beraber. O da dünyalı diye bir çocuk dergisine <Gülüyor> evet. onu iyice böyle basitleştirerek ve kısaltarak koyacak. Hatta bugün metnini yolladı sağ olsun. O beni çok heyecanlandırıyor çünkü şey yani tam da onların anlayacağı bir dille yeniden editlemiş metni. Yani orada işte 3-5 kafa çelebilsem benim için bayağı bir iş yani. Bir sonraki nesilin çünkü bizden daha fazla çekeceği bir sıkıntı. Oo, hiç şüphesi yok. Yani benim şu an 19 yaşında oğlum var. Yani ben şükürler olsun böyle güzel bir şekilde hala işte 50 yaşındayım şu anda. Şimdilik devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çok güzel şeyler yaşadım hayatta falan. Ama o yani 19 yaşında ve bu ve bunun bu tür şeylerin ileride açacağı sorunların sorunları o daha benden daha çok çekecek. Yani o yüzden böyle ona da içim yanıyor. Yani, yani onun, o ve onun yaşındaki çocuklar. Ee, bu konularda bizden daha fazla e, soruna maruz kalacaklar. Bu çok açık yani. Bizde şehirde yaşayan insan olarak, ya yani herhangi biri olarak söylüyorum bunu. Aslında hı. kırdakilerden daha az şey biliyoruz. Onlar derdi de daha fazla hı hı. birinci elden çekiyorlar. Hı hı. ve hı hı hı. Aslında ulaşmaya çalışıyorlar bize. Çünkü hepimizin geleceği gerçekten buna bağlı. Hı hı. Bütün dünya olarak belki lokal olarak bunu söylememek lazım. Hı hı hı. Türkiye olarak konuşursak da yine Akgün İlhan'ın metninden alıntılayıp hı hı. söyleyeyim. Üçte dördü tarımsal olarak harcanan su ve zaten yanlış tarımsal yatırımlarla o suyu daha da daha da kaybediyoruz. Önümüzde no, artık ne kalacak bilemiyorum ama Hı -hı. sonuçta bu umut verici bir şey burada yaptığınız. Ya bir de şöyle geçen gün şunu söylemek isterim bir ziyaretçi şu an ismini unuttum maalesef bir şeye dikkat çekti. Şimdi hani biz böyle büyük şehirli insanlar olarak böyle işte burada bir şeyler yapıyoruz elimizden geldiğince sevdiğimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan filan. Ve bir yerde böyle çok bunalıyoruz özellikle de biraz doğa konusunda duyarlılık taşıyanlarımız. Ee, işte ya ya ileri vadede böyle kalıcı şekilde doğaya çıkmak yani bırakacağım ya ben bu e, yeri artık İstanbul'a hiç yaşanacak tarafı kalmadı hı hı. ondan sonra işte Ege'de şurada burada böyle ufak bir toprak ondan sonra artık burada yaşamaya başlayacağım e, düşünceleri birçok birçoğumuzun aklına geliyor ki bunu yapanlar benim arkadaşlarım var yani tamamıyla İstanbul'u terk etmiş hı hı hı. ve tümüyle doğada yaşayan arkadaşlarım var şimdi e, ben daha e, hani o aşamaya gelmedim gelemedim hala daha şehirden sanıyorum bir şekilde besleniyorum ben yani hani çok e, olumlu tarafları da var benim için e, ama e, böyle evet yani tamam şu an çok e, yorulduk çok bıktık e, şehir üstümüze bastı hadi doğaya gidelim diyoruz ya. Hı hı. Ee, bu kişi de ziyaretçi dedi, dedi ki ya dedi hani öyle artık hani şunlara bakınca öyle bir şey aklıma geliyor ki dedi, artık gidecek doğada kalmayacak bu sayede. Ee, yani bu bence çok doğru <gülüyor> bir laf yani hani e, e, çünkü işte bu demin de size dediğim e, şey yani insanların e, böyle resmen e, zorla e, doğadan kente e, güdülmeleri, <gülüyor> e, sürüklenmeleri sonucunda artık yüzde mesela ne bileyim yüzde seksen beşe yüzde on beş olacaksa e, ve ondan sonra o kalan e, az kişi tarafından bir şekilde yaşanılan doğanın içinde de bu inşaatlar çoğalacaksa e, o zaman artık hakikaten e, bizim hiçbir kaçış noktamız kalmayacak. Yani sadece herhalde e, böyle eşantiyon niteliğinde e, doğa parçası olarak adlandırabileceğimiz ya saksılar içinde olan ya da işte ee, bize park diye sunulan mesela Hı -hı. Maltepe Parkı tamamıyla dolgu bir park ee, ve o tür şeylerle idare etmek zorunda kalacağız ki yani Maltepe Parkı şüphesiz ki bir doğa parçası değil. Ee, Geçtiğimiz yani. sene yapılmıştı yanılma uçlarında Evet, evet aynen aynen ve şöyle diyeyim ben size şimdi e, bir de onun karşı taraftaki bir dengi var Hı -hı. ve bunlar her ikisi de uçakla yüksel, yükseldiğinizde bayağı ciddi dev e, araziler olarak uçaktan görülebiliyorlar Hı -hı. hatta ben onların da fotoğraflarını e, çektim ki aktarabileyim diye bu karşı tarafta olan Zeytin yanlış hatırlamıyorsam şimdi o da orası dev bir alan ve özellikle de mitingler orada olsun <gülüyor> diye hatırlarsınız bu taksimdeki olaylardan sonra ve bir ara belediye başkanının şu lafı ettiğini hatırlıyorum yani işte hani nasıl Central Park var İşte bu da bizim Central parkımız falan gibi şimdi Tabii burada çok ciddi bazı anlam lapsuslar var. anlam kaymaları var. Yani çünkü şimdi Central Park dediğiniz şeyin adı üzerinde Central merkezi demek. Hı hı. Şimdi siz Zeytinburnu'na merkezi bir park yapmak iddiasındaysanız, yani olay olayı pek kavrayamamış demeksinizdir. Yani Zeytinburnu bu kentin merkezi değil, alt merkezi bile değil. İstanbul'dan bahsediyorsak İstanbul'dan bahsediyorsak yani. aynen ve üstelik de şimdi Central Park'a baktığımız zaman Olmsted denilen bir mimar var bu aslında peyzaj mimarlığı kavramının en önemli ilk baştaki isimlerinden bir tanesi Şimdi Central Park'a baktığımız zaman çeşitli az da olsa seviye farklılıkları bazı yerde ağaç yoğunlaşmaları, hı. bazı yerde çim alan yoğunlaşmaları, bazı yerlerde e, kaplanmış yer e, e, yoğunlaşmaları. Bir yerde bir pond, bir göl, öbür tarafta onun üzerinden geçen bir e, e, köprü. Hı hı. E, ondan sonra bir yerde at koşturanlar, bir yerde frisbee oynayanlar, bir yerde e, serpe açılıp güneşlenenler. Diğer yerde e, e, sokak müzisyenliği yapanlar veya sokak sanatı performansı yapanlar dan bahsediyoruz yani inanılmaz bir yelpaze yani hı hı. park dediğimiz zaman bir tasarım ürününden e, bahsediyoruz aynen, aynen öyle e, ve yani bizde şimdi mesela çok basitleştirmeler ve çok e, sığlıklar var yani mesela kent deyince adam kentsel dönüşüm deyince anladığı şey inşaat hı hı. E, veya işte burada da bu örnekte de olduğu gibi e, park denilen şeyden anladığı Oraya yol yap, ondan sonra da böyle ve çeşitli patchler halinde ufak ufak böyle yeşil lekeleri koy oraya. Al sana park, daha ne istiyorsun havasındalar. Ama yani park dediğim işte demin tarif etmeye çalıştığım şekilde çok daha karmaşık ve çok daha derinine düşünülmesi gereken bir şey. Kentte de şöyle bir boyut var. Şimdi hani onu da aktarmak istiyorum hani kenti sadece, kentsel dönüşümü sadece inşaattan anlayanlara. İnşallah ibaret olduğunu sananlara cevabın. Şimdi kent öyle bir yer ki aslında kırsalı da sahiplenmesi gereken bir yer kent. Yani kastım şu, yani kırsal mesela folklor dediğiniz şey kırsalda üretilir ee, hı hı. ve e, onun daha çok hani zanaat e, tabanlıdır. Hem ihtiyaçtan üretilir ama aynı zamanda da o ihtiyaca hoş bir e, görsel boyut, e, zanaatsal e, zanaatkar boyut e, katmak e, için e, kullanılır. Bu da tabii çok önemli bir ne derler, bir kültürel birikim, bir etnografik birikim. Yani mesela bir zamanlar işte Afrika'da üretilen folk sanatının sanatından mesela Avrupa çağdaş sanatının veya kavramsal sanatının etkilenmesi gibi bir çeşit. Yani o derece güçlü bir görsel yapıda sunabiliyorlar bu tür folklorik sanatlar. Şimdi mesela Kent dediğiniz bunu sahiplenir, bunu arşivler Ondan sonra bunun hakkında metin yazar, bunu ondan sonra müzeleri üzerinden paylaşır. Ondan sonra folklorun ötesinde kentte üretilen, yani çağdaş sanat kentte üretilir. işte Sağlık kentte bir şekilde üst düzeye çıkarılır, icat kentte yapılır. falan. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman bizde komple bir kent hiç yok aslında, yani İstanbul'a dahil olmak üzere yani gerçekten hani bir ülkenin kültürünü ileriye götüren hmm. anlamda bir yerleşme olarak görürsek kenti bu yani en komple anlamda bu böyle bir kent bizde yok. Yani İstanbul ona aday ama bana kalırsa hala orada değil. ve o yüzden de hani İstanbul gibi bir yere zaten hani bir sürü daha başka şeye ihtiyacı varken kentsel dönüşüm diye adlandırılan inşaat furyası ve furyası üzerinden tanımlamak ve ona kent demek bana çok çok ağrıma gidiyor açıkça söyleyeyim yani. E, ve e, kent dediğiniz halbuki e, tüketen bir yer değildir. Yani e, bizde de o inşaat furyasının e, e, ardından gelen elimize kalan binalar nedir? E, AVM e, e, çeşitli trafiği göya e, tıkanıklıktan kurtarmaya çalış ama ileri vadede daha da tıkayan yollar bir de rezidanslar yani e, e, e, rezidans, e, yol ve e, e, şey a, e, alışveriş mabetleri. Orta ve uzun vadede aslında hiç kimsenin hayatına kayda değer bir şey bırakmıyor. Yok hiç, hiç tamamen tüketim üzerine kurulu Hepsi tüketim bunların yani e, biz yoldayken bir şey üretmiyoruz. Alışveriş merkezindeyken bir şey üretmiyoruz. Tamam, Rezidanslarda şey. otururken de hiçbir şey üretmiyoruz yani tamamen tüketim üzerine yani, ya yemek yiyoruz ya alışveriş yapıyoruz ya da e, yol tepiyoruz. Ve Belki aynı İspanya ekonomisi örneğiyle bu kadar üretilen şey üretilen demeyeyim hatta bu kadar tüketilen binayı da alacak insan sayısı da zaten o kadar olmadığı için hı hı hı hı dolaylı hı hı. bir çöküşe doğru götürüyor. A yani. Aynen çok doğru dediniz. yani Halbuki kent e, tabii ki tüketimin de olduğu ama aynı zamanda o tüketimi de karşılayabilecek bir üretimin de olduğu bir yer olmalı. Ve bizde o üretim boyutu çok zayıf işte. Hı hı. E, ve bunlar her şeye yansıyor. Yani benim şöyle bir savım var. Yani bazen biraz kızıyor insanlar bunu deyince ama. Yani e, biz tabii teknoloji ithalatçısı e, olduğumuz için e, onunla birlikte biz aslında eee e, diskur da ithal ediyoruz. Yani diskurdan hı hı. kastım. Yani mesela şimdi siz e, modernizm e, neyin sonucunda ortaya çıkan bir şey? E, e, batı'daki endüstri devriminin devriminin sonucunda ortaya çıkan bir şey. İşlevsellik, hı hı. E, endüstrinin getirdiği o yalın estetik. Ondan sonra işte Mies van der Rohe'nin işte less is more yani az çoktur yaklaşımı gibi şeyler bunlar hep o sanayi devriminin ardından çok doğal olarak gelen şeyler. Hı hı. Şimdi bize baktığınızda biz öyle bir modernist bir yani modernin içinden o anlamdaki o çağın moderni içinden geçmedik biz. Yaklaşmadık Yaklaşmadık bile aynen. Ki modernist, modernist hareket aslında çok ikon kırıcı, ikonoklast bir harekettir. Yani şu anlamda, yani o yüzden mesela less is more derler. Yani süsten kaçınır, israftan kaçınmaya çalışır. Tamamıyla aslında belki dini ikonografiye de ters giden bir şeydir. Ve onun hemen ardından, yani belli bir süre sonra pardon, postmodernizmin devreye sokulması da e, tamamıyla e, bu e, ikonoklazmın e, tersine çevrilmesine çalış, e, çalışan bir hareket. Yani bütün ikonları geri getirme. E, Eklektisizmden çok beslenir mesela postmodern. E, ve e, e, gerek mesela ne bileyim e, bazı eski mobilya detayları üzerinden veya bazı dini semboller üzerinden bütün o, e, ikono, ikonografi e, tekrar geri getirildi postmodern sayesinde. Ondan sonra biz mesela bu kadar laftan sonra. Biz mesela postmodern üzerine bir şeyler konuştuğumuz zaman aslında biraz beyhude konuşuyoruz yani. Çünkü yani biz yaşamadığımız bir şeyin sonrası üzerine çok konuşamayız ki. Yani, hmm. yani modern sonrası demek postmodern. E ben moderni tam anlamıyla yaşayamadıysam, o süreçten geçmediysem onun sonrasını nasıl konuşabilirim ki? Bana ait bir şey değil çünkü. Hmm. E ve işte bunların hepsi. Bu üretim yani deminden beri üzerinde durduğum şey e, oldukça var olabilecek şeyler. Kent bir üretim yeridir, tüketim yeri değildir yani. Belki yine bahsettiğiniz mesele de kentin kırsalla beslenemiyor ve birbirini tutamıyor olması da işte yaşayamadığı modernizmden postmodernizme üzerinde tutamadığı gömlek gibi bir yere. Ha, aynen o yüzden de işte doğayla olan ilişkin de aslında o tutarsızlık ve o bilinçsizlik üzerinden ilerliyor. Yani bakıyorsun ki bütün Türkiye ekonomisini ancak inşaata dayandırmışsın kentte onu yürütüyorsun zaten işte rezidansları dikiyorsun falan filan orada bir şekilde yürüyor. Sonra akıllarına geliyor ki ulan biz bunu doğaya da sirayet ettirelim yani hani hmm. in, o da inşaat. Ondan sonra hadi, hadi bakalım işte yani böyle bir vizyon olmayınca. Yani öbür, bir ağaç öbür, kesme meselesinin aslında büyük bir klimayı değiştireceğini düşünmeyince tabii, zaten tabii, her şey tabii. aynı kapıya çıkıyor. Aynen veya işte Kanal İstanbul projesinin işte bazı çevreciler diyor yani onu açarsan oraya diyor. Marmara Denizi çürümüş yumurta gibi kokacak diyor. Hı hı. E şimdi yani böyle bir veri varken elde nasıl hala insan bir durup düşünmüyor yani o zaman da anlıyorsun ki bu iş tamamiyle Yani bir de yangından mal kaçırıcısına yapılıyor ya. Şimdi mesela bu seçimler geliyor, ben, ben böyle korkunç tedirginim, seçimler zaten ayrı bir tedirginlik kaynağı ayrı mesele şeyin farkındasınız değil mi? Nükleer Akkuyu'daki nükleer santralin ne kadar böyle patır kütür gerçekten yangından mal kaçırıcısına başlatıldığını. bugün insanlar orada gövdelerini siper ettiler sanıyorum nükleer alan, tesis alanına girdiler ve şu an oradaki insanlarla şey kendi hayatları pahasına orada biz bunu istemiyoruz demeye gittiler. Yani bu arada 26 Nisan'da ben de onu haber vermiş olayım. 26 Nisan'da da Kadıköy'de bir antinükleer gösteri, 25 Nisan'da da Sinop'ta bir antinükleer gösteri olacak. Bir de şeyi düşünün ülkemizde hassasiyet yani Japonlarda ve Almanlarda olan da bizde olmayan o hassasiyet olmamışken nükleer santral yapılacak. Nasıl başa çıkacağız? Yani Japonya'da bile nükleer başlarına patladı. Ee, biz ne yapacağız? Yani, bir, bir, yani biz sanki kendi şu anda ölüm fermanımızı imzalıyoruz gibi geliyor bana nükleerle birlikte. Buralarda pek umut yok galiba. Evet ama dilenmeye <gülüyor> devam ederek sanırım başa çıkacağız. Evet başka çağırıyor. yok. Bunları konuşa konuşa. Aynen yani bir ara şeyi düşünün. Yani kadın hakları hala ne yazık ki Türkiye'de yeteri mesafeyi kat edebilmiş değil ama yani bir ara kadın hakları diye konuşan insanlara herkes böyle ha ha ha filan diye gülüyordu yani şimdi artık gülerseniz adamı tepelerler yani hani yani kadınlar da çok daha cesur bir şekilde çıkış içindeler erkeklerin de bazıları hiç olmazsa ya biz ne yapıyoruz ya biz ne ne ne garip bir cinsiz biz ya ben yani bazen hakikaten erkek olmaktan utanıyorum ya açıkla söyleyeyim yani olan biten şeyleri duyunca ve yani bunları biz konuşmaya başladığımız andan itibaren belki hemen ertesi gün değil belki 10 Hı. sene sonra bile değil Türkiye'de bazı şeyler ağır işliyor ama eninde sonunda bu bir hak alımına doğru ilerliyor. Yani şu an daha önce hani çeşitli mezalimlerle canlarını okuduğumuz milletlerin insanların da kendi haklarını okuduğumuz belli bir aşamaya getirdiklerini gayet güzel bir şekilde görüyoruz. Evet. Ee, yani ki bana kalırsa hani bu tamamıyla hani etnik siyasi konular bir tarafa bence en önemli politik konular şu e, e, üzerinde yani demin konuştuğumuz şeyler yani iklim, kent, e, doğa, su e, ve bunların birbirliği için işte, nasıl eklenme olduğu. E, çünkü yani Artık bu siyasi konuları yani birbirimize didişişerekten bu konulara bir türlü odaklanamıyoruz. Yani ben o yüzden mesela bir, birkaç arkadaş bana dedi ya dedi bu bayağı siyasi bir sergi. Çok sevindim hani siyasi olduğunu söylemenize. Çünkü yani siyaset deyince akla hep şey geliyor bizim. Yani işte azınlık, çoğunluk dini çatışmalar işte sağ sol hı hı. yok işte parti isimleri arasındaki çatışmalar bilmem ne falan filan yani siyaset deyince biz sadece bunu anlıyoruz halbuki bu bu yani benim şu anda şurada aktarmaya çalıştığım şeyde çok önemli bir siyasi bir konu yani bizim geleceğimizi çok ilgilendiriyor çünkü hani belki konuya kısaca bir geri dönüş yaparsak yani ileride deniyor ki artık savaşlar su üzerine olacak yani o yüzden yani bunu bir an evvel bir şeyi bırakıp o senin de burası benim de şu şöyleydi ben sana yaptım sen bana yapmadın bilmem ne falan filan bunları bırakıp bu su işini nasıl halleceğiz diye düşünmemiz lazım yani. Belki kendimizi İstanbul yerine sonra da diğer şehirler yerine koyarak birazcık daha anlayabiliyoruz. Hı, hı hı hı aynen. Hı -hı. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey olur mu diye sorayım. Bu burada fotoğrafın nesne anlamında hiçbir önemi yok üzerine herhangi bir kağıt üzerine basılmış herhangi bir baskı üzerine yazıp çizilebilecek bir yüzey. Diğer sergilerdeki gibi böyle büyük ve şaşalı baskılar değil bunlar. Bu tür şeyleri de... Galeri kutsiyetinin bir tık gerisindeyiz. Aynen, aynen öyle. Çok doğru dediniz. Enerjimin ve zamanımın ve yaşımın el verdiği bu iki kanaldan devam etmeyi düşünüyorum. Yani hem kurgusal anlamda hem de belgesel anlamda. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Murat Gelmen <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>